Tanınmış evet. topluma mal olmuş kişilerin mesela ünlü bir sanatçı veya devlet büyükleri gibi kişilerin arkasından olumsuz konuşursak bu da gıybet dedikodu olur evet. mu demişler hocam? E olur tabii yani şu var e, olumsuz konuştuğumuz insanın konuştuğumuz konusu, konuştuğumuz nokta gerçekten e, diğer insanların da tedbir alması, diğer insanları uyarma noktasında bir konuşma ise yani diğer insanlara işte bakın şu insanın şu tür söylemleri var hı hı. Ee, ve bu söylemlerinin çoğu İslam'a uymaz. İnsanların menfaatine maslahatına değil yanlış bir siyaset izliyor Yanlış söylemler var şeklinde bilgiye dayanarak, bilgiye dayanarak, doğruya dayanarak eğer bir takım yorumlar yapmış ve onların da o söylemlerini insanlara aktarmış, zikretmişsek bunda bir problem olmaz. Ancak e, bunun ötesinde e, tamamıyla bilgiye dayanmadan, e, tamamıyla bilmeden, bir düzgün bir değerlendirme yapmadan, doğru hak, kime göre doğru, kime göre doğru değil, hak, kime göre hak, kime göre hak değil, kendi nezdimden, kendi tarafından hak olarak kabul ettiğim bir şey ama gerçekte hak olmayan bir şeyle, e, devlet büyüklerinde arkasından, şu veya kutta bu insanın arkasından konuşmak, bir defa bize bir fayda getirmez, bir faydası olmaz ve doğru da olmaz, bu gıybete de dahil olabilir yani ama ifade ettiğim gibi, Kimi zaman orada burada yapılan bir takım söylemleri değerlendirip insanlara doğrusun aktarma adına bir şeyler söylüyorsak inşallah bu da gıybet kapsamına girmez.